Merhaba Ali, hoş geldiniz. Teşekkürler. Bugünkü programda farklı dünyada düşünmek başlıklı bir kitap yayınlandı. Aslında 2. Moskova Çağdaş Sanat Biyaneli'nin kapsamında yapılmış, gerçekleştirilmiş olan... ...iki oturumda gerçekleştirilmiş olan Sempozyum'a sunulan tebliğlerden oluşuyor kitap. Çok önemli düşünürler var. Farklı disiplinlerden gelen isimler var aslında. Ee, aynı soruya değişik perspektiflerden yaklaşmaya çalışıyorlar. Farklı dünyalar denildiğinde bir dünyanın dışında yaşamakta olduğumuz hayatın dışında da farklı hayatların, dünyaların mümkün olduğunu e, tartışıyorlar. Evet. Evet, ve şeyi de söyleyelim değil mi? 2006 ve 2007'de evet. daha doğrusu 2006 sonu. Kasım'ında bir de 2007'nin başında, Şubat'ta e, yapılmış iki oturumlu bir sempozyum bu. Evet. Ee, sanatsal müdahaleler... E... Mümkün mü? Siyasal olaylara, sanatsal müdahalelerle yönlerini değiştirebilir miyiz? Küresel değişimleri gerçekleştirebilir miyiz? Şimdi dünyada iki, birbirine karşıt iki eğilim var, iki gidiş var daha doğrusu. Birisi küreselleşme, bütünleşme, bir homojenleşmeye doğru gidiş, oraya doğru bir zorlama ama bunun yanında da kaçınılmaz bir parçalanma var. Hem kimlikler erozyona uğruyor, geçmişteki kimlikler... ...hem de yeni kimlikler oluşturulmaya çalışılıyor. Burada da tabii Sovy Moskova'da yapılmış olmasının bir başka önemi daha var. Sovyet deneyiminin sonuçları üzerinde düşünüyorlar... ...olumlu ya da olumsuz yanlarıyla. Dünyalar ifadesinin çoğu bir ifade kullandıklarını söylemiştik. Ee, farklı felsefe ve düşünce alanlarını akla getiriyor aslında. Ee, Lyotard'ın o büyük anlatılarının parçalanmasından sonra... Tek bir dünya değil, bir, birkaç, pek çok dünya, mümkün olabilecek pek çok dünyanın e, tartışılıyor. Tartışma konularından bir tanesi bu. Hmm. E, ama sadece bu değil. Kant'ın e, o yaptığı bir ayrım vardır. Saf aklın eleştirisi, pratik aklın eleştirisi ve yargı gücü bunlar, bu böyle bir ayrım yapmış olmakla birlikte Kant, e, bunları da birlikte düşünmek gerekiyordu aynı zamanda. Birlikte düşündüğümüzde, şöyle bir soruyu da soru, soru ortaya atıyor biniyle katılanlar. E, zamanın tam da bu noktasında, belirli bir noktasında bizler kimiz? Bizim kimliklerimiz nedir? E, kimliğimiz nedir? E, kimliklerimiz nedir? Hı hı. Ve bu kimlikler nasıl oluşur? Bu soruyu ortaya atabilmek için bu ayrımı bir arada düşünmek e, gerektiğini. Sabun söylüyorlar. Ön, ön sözde de o belirtilmiş. onun altı çizilmişti. E, hepsini oradaki tebliğlerin hepsi de çok önemli. Hatta her biri bir programa konu olacak kadar önemli. Fakat biz e, zamanımız sınırlı ve e, o iki oturma sığdırmış evet. olan, iki oturma yayılmış olan, taşmış olan e, sempozyumun. Ancak sunulan tebirlerden birisini, ikisini tartışabiliriz. İstersen Chantal Mufunk ile başlayalım. Hı hı. arada kamusal alanla da ilgili. Yani o bir siyaset bilimci olarak sanata bakıyor. Yaptığı ayrım onun yaptı bir ayrımla yola çıkıyor. O da siyasal olanla siyaset ayrımı. Siyaset siyaset politika oluşturma, kararlar alma, kararlar aldıktan sonra belirli mekanizmalara harekete geçirme. Bu gözlemlenebilir, rahat gözlemlenebilir, kolay gözlemlenebilir. Ampirik bir süreç ve gündelik hayatta da deneyimlediğimiz bir süreç. Siyasal olan ise farklı eee Mufa göre ontolojik bir sorun bu temelinde bir ontoloji meselesi var toplumun simgesel olanın kurulmasıyla ilgili bir mesele burada toplumun kurulmasıyla yaptığı bir vurgu var liberallerden kendisini ayırmak için onlar liberal kategorisi biraz geniş mufun haber mastabının içine giriyor hatta liberallere pek katılmayacak olan çok yani herkesin kabul edemeyeceği olan Han Arenti hemen liberal olarak ...kabul ediyor, orayı, o kategorinin içerisinde... ...belki liberter <gülüyor> ...anlamda mı kullanıyor? ...liberter değil, o anlamda kullanmıyor. Ha, kullanmıyor. Liberal olduğunu söylüyor ha. ama... ...yer yerde... ...onlardan neden o kadar farklı olduğunuzu ...açıklamakta bence güçlük de çekiyor. Şantal yani, Muf, evet. evet. Westminster <gülüyor> Üniversitesi'nde siyaset teorisi... ...profesörü evet. bu arada. Çok önemli aslında, <gülüyor> evet. radikal... E, ...demokrasi kavramıyla. Farkı şu... E, toplumların siyasal olanın, toplumun simgesel olanın kuruluşunda e, antagonizmanın önemini, altını çiziyor. Eleştiri nokta bu. Hem Habermas'ın hem de Hannah e, Arendt'in e, çoğulculuğunda böyle bir antagonizma yoktur. Buradaki modeli aslında biraz da tehlikeli sularda da yüzdü söylenebilir Mufu'nun. E, çünkü Carl Schmitt'in o dost düşman ayrımını, o modele biraz yaklaşıyor. Ama Kendisini ondan da onun gibi öyle olmadığını da söylüyor. Ona biraz yaklaşmakla birlikte ondan ayrı tutma konusunda bir, bir bayağı çaba harcıyor. Antagonizmanın şiddete yönelebileceğini kabul ediyor. Hı hı. Onun benim söylediğim dost düşman ayrımı değildir aslında ama toplumlarda da bir çatışma vardır ve siyasal alan kurulu, siyasal kamusal alan mücadele alanıdır diyor. Yani Habermas'ın dediği gibi müzakere edilen insanların bir mutabakata vardıkları bir alan değildir. Bir çatışma alanıdır. Bir hegemonya çatışma e, mücadelesi vardır orada diyor. Bununla beraber şiddeti de son tahlilde reddediyor. Evet tabii. şiddeti tabii yani demokratik ama demokratik bir toplumda yaşıyorsak isek ve yaşamaya karar vermiş isek irademiz bu yönde ise bu şiddeti ehlileştirmek ve hatta yok etmeye çalışmak e, abesle iştigaldır diyor. Çünkü antagonizma her zaman olacaktır. Hatta antagonizma maalesef şiddete de varabilir de diyor. Bu örnek olarak verdiği bir, bir tek örnek vermiş ama daha başka örnekler de verilebilir. Yugoslavya örneği. Evet. Şöyle neden antagonizma şiddete varabilir? Çünkü e, kimlikler e, siyasal kimlikler kolektif kimliklerdir. Ve bu kolektif kimlikler bir başkasına karşı oluşturulabilir. Yani bizim kimliğimiz, biz kimliğinin oluşabilmesi için karşımızda ister istemez bir onlar olması lazım. Biz ve onlar Aa! şeklinde bir ayrımın olması gerekiyor. Kimliği oluşturan dışarı, dışarıdaki kurucu kavramını kullanıyor burada. Kurucu dışarısı ya da. Kurucu, kurucu dışarısı. dışarısı evet. Onlar karşımıza alarak kendimizi tanımlayabiliriz. Eğer taraflardan bir tanesi diğerinin kimliğini meşru saymıyorsa kabul etmiyorsa onu sorguluyorsa onun kimliğinden e, kuşku duyuyorsa işte bu sefer çatışma antagonistik ilişkinin şiddete doğru yol alması mümkündür. Ama burada bunu önlemek için e, ben diyor tartışma kavramını ortaya atıyorum diyor. Tartışalım o zaman yani müzakere etmeyelim. Ama burada müzakere ile tartışma arasındaki ayrımı çok fazla şey e, yer, yer ikna edici olamıyor. Ama bana şunu hatırlattı bunu okurken altını çizerek okudum baştan aşağı çok da uzun değil. E, Richard Rorty bunu benzer bir şey söylüyor zaten. Ama... E, Muf da bir başka yerde e, Haber Masası tekrar eleştirirken Haber masa birkaç yerde oklarını yani başka e çalışmalarında da yöneltilir ve oklarını, serttir. Evet. Ve, e, ben hep Richard Rorty'den bana daha yakın buluyorum diğer. E, ha Haber Masası. Haber daha fazla yakın buluyorum kendime. Yani... Rorti mi? Evet. Hı -hı. Yani haber Rortini de bundan çıkan sonuç haber çatışması var. Çatışma şuradan kaynaklanıyor. Haber mas rasyonel iletişim ve sonunda mutlaka bir o, akıllı aklı başında sağduyulu insanlar bir, bir ortak noktada buluşurlar. Evet. evet. Bir varsayımı var haber masada. son azan kadar vardı biraz şimdi son zamanları değiştirdiği söyleniyor. Rorty'de böyle bir şey yok yani illa mutlaka da fikir olacağız diye bir ortak el sıkışarak masadan ayrılacağız diye bir şey yok yumruk yumru yumruklarımızı sıkmayalım ama el sıkışacağız dediği bu bir kural yok tartışarak tartışma kapanmadan oradan ayrılabiliriz kalkabiliriz yani olabilir. Ama evet. bu şiddetle başvurma başvurmaya gerek Gerektirmez. Yani bütün bu yazarların altını bir kez daha çizelim. Bütün bu yazar ve düşünürlerin tamamı hepsi şiddetin e başvurulamaz bir şey olduğunu önemli vurguluyorlar tabii. Yani tartışmanın şiddete vardığı bir yerde artık çok... Tartışmadan demo bahsedilen, evet. demokrasiden evet. de herhangi bir toplumsal şeyden de bahsedilemeyeceği için tabii. Tabii. Karşıt güçlerin şiddet içermeyen bir tarzda karşılaşmasından bahsediyor zaten şey. <gülüyor> şiddet içermeyen bir tarzda evet, evet. karşılaşmaları ama tartışmaları. Yani o, o şeyde. Gerek şeyi işte bu az önce söylediğimiz liberal kategorisini soktuğu gerek Habermas'ta. Gerekse aren'de böyle bir antagonizmayı kabul etmiyorlar. Yani onlar hep çocukluktan söz etmelerine rağmen çocukluktan söz ediyorlar ama çocukluk ister istemez bir çatışmayı da getirir beraberinde. Hem çocuğu olmak hem de üstü örtülü olarak homojenliği kabul etmek gibi oluyor diyor haber özellikle Habermas açısından. E, haklı olduğu yerler var ama. Yer yer sona giderken ben üçüncü bir yol arıyorum. Üçüncü bir yol öneriyorum. Tartışmacılık, tartışmacı e, kamu sallam dediğinde... tens e, de kabul ediyor. Aramızda terminolojik yakınlık da var diyor Habermas'la. Evet. Ama tanımda da çok fazla de, de, şeyde. De, de. Ondan pek uzaklaşmış olmuyor. Ama dediğim gibi e, burada... E, kendisinin de Karl Schmitt'in o dost ve düşman modeline yaklaştığını, ondan etkilendiğini kabul etmekle birlikte ben düşman ama biz ve benim biz ve onlar tanımım bir düşman düşman olarak görmüyorum onları. Benim onlar bende düşman anlamına gelmiyor. Aletdar olmak, muhalif olmak, benim düşüncelerimden farklı olmaklar Ama demokrasilerde hegemonya mücadelesi veriyorsanız mutlaka muhalefet et, etmeniz gerekiyor. Bir muhalif bir gücün olması lazım. Hegemon, hege, hegemonik güce karşı mücadele ederken ve sert bir mücadelede evet. olabileceği. Evet o açıdan çok önemli çünkü Karl Schmidt ya yani Nazi teorisyeni Karl <gülüyor> Schmidt Mutlak bir ezmeyi yok etmeyi de evet. içeren bir düşünce getiriyor. Böyle bir karşı tarafı şiddet kuvvet yoluyla imha etmeyi içeren bir düşünce tarzı... ...buna eğer düşünce diyebilirsek getiriyor tabii. Fakat şimitten etkilenen sadece Şantal Mufti... ...başkaları da var aslında. Agam de var... Çağdaş düşüncesi onlardan daha eski olarak geçmişti. Benjamin'de var. Ama onu, onu yorumluyorlar. Hı hı. O biz ve düşman şey. Yani toplum, demokratik toplumlarda çatışma olur. Çatışmanın altını çizmek bakımında antagonistik ilişkilerin, şiddete varmayan, evet. sizde, demin söylediği gibi şiddet içermeyen bir karşılaşma. Karşı karşıya gelme, çatışma, evet, çatışma, demokrasinin olmazsa olmazı aslında. Yani çoğulculuktan bahsedebilmek için bu gerekli. Şimdi Jacques Lansen'in de vermiş sunmuş olduğu tebliğde de buna son sonuçta son bölümde buna benzer bir şeyler söylüyor. O da zorunluk yasalarından vazgeçmemiz gerekir diyor sol melankolide de var bu diyor. Hem sağda hem de solda. Bugün solun tarihsel yasalar olarak uzun müddet savunduğumuz şeyleri bugün oligarşik iktidarı sahip olanlar bizlere karşı savunuyorlar diyor. Tarihin sonunu savunanlar, tarihin sonu geldi liberal düzen herkes için geçerlidir, evrenseldir, insan haklarını sadece batı temsil ediyor bütün bu tezler, tarihin yasaları vardır, zorunluluk vardır. Zorunluluk olarak geldi liberalizme dayandı, bundan da ötesi yoktur. Başka türlüsünü artık daha yıl dahi edemezsin demek getiriyor. Evet bu... Fransız Fukuyama'nın başta olmak ha. üzere pek çok batıdaki bu neoliberalizme yani liberalizmin uç noktaya götüren liberalizmi düşünürlerin getirdiği ama artık galiba şimdi eskisi kadar kuvvetle de Fukuyama Son... encelikle vazgeçti sanıyorum. Ben. Evet yani. Fukuyama'nın kendisi de Hı. ben de izlemedim ama böyle bir Zaten çok da de derinlikli bir düşünür de değil. Değil evet. E, ...stratejist galiba değil mi? Evet. E, ama o 1989 sonrasında görüşler çok rağbet görmüştü. Evet, evet Rancien'in söylediği biz bundan vazgeçmeliyiz. Yani zorunluluk yasalarını savunanlar sağ. Bize karşı savunuyorlar. Kendi üzerlerimizdeki tahakkümü meşrulaştırmak için zorunluluk yasalarından söz ediyorlar. E, onu ısrarla savunuyorlar. Sol, sol artık bundan vazgeçmesi gerekiyor diyor buna zorunluluk yasaları ile mutabakat kavramlarını bir birlikte şey yapıyor yani düşünüyor bunlar ikisi birliktedir diyor mutabakattan da vazgeçmeliyiz artık diyor öbürüsi evet. de uşman bir uyuşmazlık yoktu konsensüs yoktur, uyuşmazlık vardır. Demokrasilerde bölünürler diyor. Bu çok tabi, hayati bir nokta bence. İyi ki bunun da bu sıralarda tartışmak için getirmen bu. hem bu kitabı hem de bu kitabın içindeki tartışılan düşünürlerin tartıştığı en önemli noktalardan biri olarak bunu getirmen çünkü son dönemlerdeki gelişmeler Amerika Birleşik Devletleri'nde artık demokratik ...diyebileceğimiz... Yani ...en demokratik kuralların hukuk devleti... ...hukukun üstünlüğü... ...habeas korpus da dahil olmak üzere... ...ortadan kaldırılmaya doğru giden... ...müthiş bir güvenlik... ...devletinin... ...çok sayıda örneğine rastlanıyor... ...asıl tartışılacak olan... Bu, ...bunları verememek... ...yani bütün Amerika'da... ...sayısız insanların izinsiz... ...yargıç şeyi olmadan... ...izni olmadan... E, icazeti de olmadan e, izlenmesi dinlenebilmesi internet üzerinden ve çeşitli gelişmiş bu son derece gelişkin teknolojik gelişmelerle izlenmesi konusunda olabilir dediler Hatta iki Amerikan e, senatörü e, demokrat partili yanılmıyorsam e, kaç Amerikalı e, bu yollarla dinleniyor diye bir soru sordular NSA işte National Security bir şey kuruluşu yani ulusal güvenlik kuruluşlarından sayısız olanlardan biri ben hükümet şey dedi açıklayamayız çünkü mahremiyet kişinin hayatı mahremiyet gibi bir gerekçeyle kargaları bile güldürecek evet. bir gerekçeyle ama Orwell'i haklı çıkaran bir durum var o zaman bu demokratik şeyin korunabilmesi hukuk kon üstünlüğünü falan korunabilmesi bütün ciddi şiddetli şiddetli değil de tam tersine şiddeti dışarıda bırakmakla beraber çok ciddi bir çatışmayı da içeriyor. Evet. Tabii. Fakat sadece Amerika ile sınırlı? Başka yerlerde Avrupa'da da kıta Avrupa'sında da buna benzer bir eğilim yok mu? Var ama Amerika'da benim Daha gördüğüm belirgin. çok belirgin artık ve ön olacak tabi yani ...Britanya'da da çok evet. önemli bu işte kişi numarası. ...Türkiye'de de görüyoruz işte e, kimlik numaralarının... Hı. ...her bir taraftaki kameraların... ...adresin sokakların. mesela adresini bildirmemen cezası var biliyorsun yeni şeylerde... ...belediyeye bir emlak vergisi yatırmaya gidiyorsun... ...orada karşıda bir uyarı ile karşılaşıyorsun... ...adres değişikliklerinizi şu gün içerisinde 20 gün içerisinde belli daha fazla. Bildirmediğiniz takdirde şöyle bir cezası vardır. Diyor. Şimdi insan taşın, taşınmanın bir yerden bir yere hareket etme özgürlüğünü var. Her şeyin bu küçük ayrıntıymış gibi görüyoruz. Hiç, Hiç yok, işte değil tabi. Yani, ama orada hemen sana bir uyarı var. Yani, Yaptığın bütün görüşmeler bütün iş ya da dostluk görüşmeleri filan artık her şeyin kontrol altında olduğu ve hatta bu KCK operasyonları ile beraber artık bunun bir e, bir hat safhada bir hukuksuzluğu içeri yani bir kanun devleti evet. haline hukuk değil bir kanun yargıç devleti evet. filan haline getireme eğiliminde olduğu örneği yani tabii ki sadece Amerika en bu işlerin evet. öncüsü ilk örneği evet. ve her zaman olduğu gibi önde giden örneği olduğu olması açısından önemli ama yoksa tabii ki bütün dünyada da çeşitli derecelerde var. Tabii şeyleri hiç saymıyorum. Diktatörlükleri, evet. otokratik ülkeleri, Çin Doğru. durumlarını falan hiç saymıyorum ama mesela Arundhati Roy'un son son 5-6 yazısı Hindistan'daki durumun da Tamamen Amerika'nın izinden evet. gittiği ve ciddi bir otoriter hatta totaliterliğe doğru gittiğini, büyük şirketlerin evet. emrinde bir şey olduğunu söylüyor. Evet böyle bir mücadele sertleşiyor zaten. Evet. Şimdi e, Muf, e, Chantal Mouffe'un liberal teori, e, klasik liberalizmi ve onun günümüzdeki varyantlarına, o varyantlar içerisinde dediğimiz gibi de sokuyor orada ne kadar haklı onu evet. tartışılır. Bence de pek şey değil. Oraya onu sığdırmak bana kolay bir şeymiş gibi gelmiyor. Akla yakın bir şey. Kabul evet. edilebilir bir şeymiş. Gibi. Evet. Biraz zorlama gibi. <gülüyor> evet. Bir ara verelim, verelim mi? Verelim. pek. Şimdi müzik olarak bugün Afghan Wigs çalacağız. Parçanın adı da Miles is Dead. Aziz dedadlı parçayı dinledik. Afgan Wax nasıl tam telaffuz ediliyor, kesremedim ama Afgan Wax diye söylesek doğru olur herhalde. Evet, bir elimizde bir derleme var, Metis defterlerinden, Metis yayınlarından yeni yayımlanan bir kitap. Onun üzerinden konuşuyoruz. İlk basımı Mayıs 2012'de yapılan. Çok oldukça yakın bir zaman önce yapılan e, Metis Defterleri dizisinden Farklı Dünyaları Düşünmek adlı bir derleme bu. Alt başlığı da Felsefe, Siyaset ve Sanat İçin Moskova Konferansı. Bunu hazırlayanlar Joseph Backstein, Daniel Bernbaum ve Sven Oluf Wallenstein. Türkçe'ye aktaran da Emine Ayhan. Bu oldukça e, önemli yankı ve ses getirmiş olan e, ikinci Moskova Çağdaş Sanat Bienali kapsamında düzenlenmiş, işte adını da kitaba da veren Farklı Dünyaları Düşünmek başlıklı sempozyumda sunulan bildiriler. iki oturumlu bunlar. İlk oturumu Kasım 2006'da. İkincisi de Şubat'ta 2007 başında TSUM alışveriş merkezinde düzenlenmiş ve işte felsefe, siyaset ve sanatın buluşma noktaları vesaire. Bu çok önemli düşünürlerin hakikaten yer aldığı, siyaset bilimcilerin düşünürlerinin yer aldığı bir şeyde biz Chantal Mouf'un, Tebliğ üzerinden birazcık tartışma fırsatı bulduk Halil Turhanlı ile birlikte tartışmacı, kamusal olanlar, demokratik siyaset ve tutkuların dinamiği başlığını taşıyan bir tebliğinde bahsediyoruz. Evet, kimliklerin, siyasal kimliklerin sonuçta kolektif kimlikler olduğunu söylüyor Chantal Mouf. ve bu kimliğin ancak öteki algısıyla birlikte ulaşabileceğini, öteki Algısı evet. siyasal kimliğin oluşmasının ön koşulu. Karşımızda bizden farklı algıladığımız birileri olması gerekir. Ama demokratik bilinci, demokratik değerleri işselleştirilmiş insanlar o farklıları düşman olarak görmezler. Kendi düşüncelerinden farklı düşünen kişilerdir onlar. Onlarla tartışırlar. Şiddetle yani şiddetli tartışırlar. Sonuna kadar tartışırlar. Mutabakata varmazlar ama tartışırlar. Ama tartışmanın şiddeti ne olursa olsun onları düşman olarak görmezler düşman olarak görmezler derken fiziki şiddeti asla başvurmazlar anlamına geliyor bu da. Şimdi bunu böyle tanım bu siyasal olanı ve siyasal, siyasal olanın e, toplumun kurumlarının kuruluşunu böyle tanımlarsak ve hege, böyle bir hegemonya mücadelesi olarak tanımlarsak kamusal alanda bir tartışma hegemonya mücadelesinin süre geldiği, süre sürdüğü bir tartışma alanı olarak e, gör, görüyoruz burada. Şimdi çoğulculuk Şantel e, Muft'a biz ve onlar ayrımının tanınmasını biz ve onlar ayrımına dayanıyor. Liberallerin eleştirdiği noktası şu, klasik liberaller, onlar tartış, çatışmayı ekonomik çıkarların çatışmasından ibaret geliyorlar. Evet. Onlar için kamusal olan yok da ikinci planda. Talep, onlar için önemli olan piyasa, piyasa ile kamusal olan farklı şeyler. Piyasada ekonomik çıkarlar çatışabiliyor. Uzlaşıyor. Üç, beş teklif ediyor ama üçte anlaşıyorlar. Anlaşamazlarsa bir başkasıyla el sıkışıyor. Onlar için klasik liberal anlayış için budur. Diyor. Bu biraz tabii bence liberalleri de biraz fazla, klasik liberalleri de biraz fazla basitte indirgeyerek tanımlamak. Yani kendi ...teorini, safla, savlarını güçlendirmek için karşısındakini biraz... <gülüyor> evet. bu, ...bu bilmiyorum en e, yaman düşünürler, en güçlü düşünürler dahi yaptıkları bir yöntem aslında belki. Biraz fazla onu basite indirgeyerek kendini e, haklı göstermek gibi. Çok emin değilim ama öyle girmiş gibi geliyor okuduğunuzda da. E, bu, şimdi, klasik liberallerden sonra bütün o onların çağdaş varyantları saydığı haber masa ve arente geliyor. Onların da çolculuğu kabul etmekle birlikte ben ve biz ve onlar ayrımını içermeyen bir çolculuk olduğunu söylüyor. Ortak sağduyuda birleşmek ve özneler arasındaki ilişkiyi çatışmalardan her türlü çatışmadan muaf bir ilişki olarak gördükleri için onların ontoloji onların siyaset kuramlarının, siyaset teorilerinin çok sorunlu olduğunu Söylüyor ve kendisi ama yana e yaklaşan Kalsimit'in dost ve düşman teorisine de yaklaşan yaklaştığında kendisi de kabul eden bir, bu teorisinin sakıncalarını gidermek için üçüncü bir yol ben diyor antagonizmayı şiddette varan bir antagonizma olarak yoğunlaşmasını önecek bir şey öneriyorum o da tartışmalı kamusal alandır diyor tartışılsın olandır. ...bu e, terminolojik olarak... E, ...haber masalikine yakın olmakla birlikte... ondan da farklıdır. Diyor. Bir, bir, orada pek çok fazla da... ...farklı o neden çok farklı... ...olduğu konusunda da pek fazla... ...ikna edememiş. Evet bu, yani biz, biz ve onlar... ...ayrımını bu şekilde koyduktan sonra... ...tabii dost... ...ve... ...düşman ayrımını... ...reddetmesi evet. yeterli de... ...olmayabiliyor. Çünkü düşman tek bir tanıma illa olursak imha edilmesi gereken yok edilmesi evet. gereken bir birim karşıda yer alan. Şimdi biz ve onlardan tabii düşmana dost ve düşmana biz ve düşmana indirgemek belki o kadar fazla indirgemecilik olur ama bunun da tehlikeli bir ayrım olduğunu da kabul etmek e, işte lazım herhalde. Bir etmemiz. tane verdiği Yugoslavia örneği vardı ama daha bu ço örnekler çoğaltılabilir. Hı. Ama şunu da söylüyor. E, demokrasi Hmm, bu hiç böyle antagonistik ilişkilerin olmadığı bir sistemde değildir kesinlikle. Evet. Hatta demokrasi bu antagonizmaların aşmaya da çalışmamalıdır. Bunlar var olacak yani demokratik sistemde böyle çatışmalar hmm. bu tür çatışmalar olacak. Meğer ki yeter ki bu çatışmalar şiddete e e varmasın böyle evet. yani bunları ekliyleştirmek, <gülüyor> şöyle yapmak, e, zararsız hale getirmek e, ya da toptan yok etmek <gülüyor> e, mümkün değildir. çünkü bunlar sonuçta siyasal kimliklerin oluşmasını e, sağlayan e, bir ön sağlayan bir ön koşudur diyor. yani demokrasiler siyasal düzen ve bir tür siyasal kimliklerin oluşması için karşımızda bir onlar olması lazım. Bir ayrımın olması lazım. Bir tür dışla, dışlama olması lazım. Hı. Şimdi hem demokratik toplumda hem de dışlama e, pek uyuşmazmış gibi görünüyor. Ama e, Muf'un teorisini İlginç de radikal şey demokrasi anlayışında biraz çekici kılan bu. Evet. Bir de bir şey daha var tabii. Ne Habermas'ta rasyonel iletişimi düşünüyor mas, Çok akılcı. Kendi çıkarlarını... E, Klasik liberal gibi değil de akılcı, rasyonel, e, evet. akılcı bir söylem geliştirebilen, ideal bir iletişimi kurabilen öznelerden söz ediyor Habermas. Aynı şekilde Arendt'e de suçluyor. Suçlu şu bir noksanlıktan söz ediyor onlar. Tutkular. Evet Tutkuları, onu soracaktım. Tutkuların dinamiği diyor çünkü. Evet, ne demek tutkuların, tutkuların, tutkuların dinamiği? Tutkuların dinamiği tarafların birbirleriyle özdeşleşmeleri demek. Tutku, arzu, tutku yani birbirini çekmeleri, bir kolektif olmaları için... E, bir grubun Gitme arasında bit bitiyor. onu bir arada tutan tutkudur. Tutku. Tutku niye bu kadar şey yapıyor? Özden daha iyi tutku çünkü. Yani onları bir, ortak bir geçmişleri özde onları birleştiren bir tövsin, bir özün olmasından onları birleştiren bir tutkunun olması, arzuların olması, duyguların onları bir araya getirmesi daha tercih şayandır. Fakat yine bir aradaki farkı da pek açıklayamıyor gene. Yani arzular da tutkular da e, e, kör bir kalabalık haline getirebilir insanları. Yani de, karşındaki de, de, dışlarsın da e, muhalif olarak görmekten de vazgeçebilirsin artık. Daha yine düşman olarak da görebilirsin de yani. O tutkular da düşman olarak gör, gösterebilir bir insanı. Ka karşındaki onlar dediğin o karşı kitleyi o tutkular da gösterebilir. Evet, evet, evet doğru. Yani hem ilginç yönleri var. Daha önceki mesela demokrasinin paradoksu kitabında da ileri sürdüğü tezlerin aslında bir tekrarlı bir özetlenmesi niteliğinde sayabiliriz bunu. Evet, Ama dediğim bak. gibi. Onun tezlerinde en az eleştirdiği Habermas kadar ve, hatta, ve tabii ki Arendt'in tezleri kadar e, hatta çok daha fazla Arendt'in söz konusu olduğunda yani, tartışmalı. Evet, Arendt'in nasıl liberal bir kategori, yani tabii ki kategorisine nasıl soktuğunu insan e, Şimdi liberal... düşünüyor ama tabii ki hem provokatif evet. hem de... Mutlaka altını da doldurma yolunda mantıksal olarak epey çabada gösteriyordur yani. E gösteriyor evet tabii göster göstermesi evet, gerekiyor. Evet. Yani nereden baktığına nasıl okuduğuna bağlı. Bağlı evet. Hannah Arendt'i konsey komünisi de sayabilirsin. Evet. ...1956 Macar devrimiyle ilgili söylediklerini dikkate alırsan... ...Rosa Luxemburg'la ilgili gözlemlerini, tezlerini, düşüncelerini dikkate alırsan... Ana, ...senin de söylediğin gibi sol da sayabilirsin ki bence ona da yakın. Ya Hatta, ben de öyle düşünüyorum. Yani, yani Yahudi olarak Parya düşüncesinden kalkarak geliştirdiği tezler... Anarşisan da sayabilir, Anarşist değilse de. Anarşisan da Özgürlükçü bir solun içerisinde koyabiliriz ki bence hmm. ona çok müsait de görünüyor. Yani e, arenle ilgili algının değiştiğini söylemişti e, Fatma Gülberktay. Algı, bu yönde bir algı değişikliği de var. Yani hmm. doğa, onu sola e, pek yaklaştırmamışlardı. Soğuk savaşın içerisinde görmüşlerdi. Öyle göstermeye çalışmışlardı ve büyük bir haksızlık yapmışlardı. Ama şimdi... Giderek dediğimiz gibi, o dediğimiz gibi o konsey komisyonlarına falan baya yaklaşan bir Han Arendt yorumu da var. Evet. Burada sonlan bir ilginç tebiller tebillerden biri de Boris Groys'a ait. O da Avrupa öteki Avrupa ve ötekiler başlıklı bir tebliğ sunmuş. Avrupa'nın sanat anlayışını, insan hakları anlayışını, o hem evrensel saymak, insan haklarını hem de Avrupa'ya özgü değerler saymanın getirdiği çelişkiler üzerine durmuş. İlginç bir tebliğ sunmuş. İnsan haklarının Avrupa insan haklarından bahsederken genellikle daha doğrusu Avrupa Birliği'ni savunanlar Avrupa'nın ekonomik bir birlik olmadığı, ekonomik bir birlikten ibaret olmadığını ...bir kültürel değerler toplamı olduğunu söylüyorlar. Bu e, kültürel değerlerin başında insan hakları, demokrasi, hoşgörü... ...ötekilerin kültürüne, e, geleneklerine karşı hoşgörü gibi e, değerler yer alıyor bunun içerisinde. Fakat bu e, Avrupa'ya özgü değerlerden, Avrupa özgü bir kültürel kimliğinden... ...Avrupa'nın kültürel kimliğinden söz etmenin aynı zamanda Avrupa'nın sınırlığını çizmek anlamına geliyor... Yani bu kültürel kimliğin yoksa Avrupa'nın kapıları vardır ve bu kapıdan sen içeriye giremezsin demek. Aynı zamanda bu kültürellerin evrensel olduğunu söylersen hem Avrupa'ya özgü Avrupa'nın Avrupa dışındakiler bu insani değerlerin, humanizmanın, humanizmanın getirdiği değerlerin benimsememiş, onlardan yoksun olan insanlar. Yani gayri insani değerlere sahip, kültüre sahip insanlar. Bir de burada hem Avrupa'nın sınırını çiziyorsun. Avrupa'nın sınırları vardır. Herkes Avrupalı olamaz diyorsun. Avrupa'ya kapısına içeri girdiğinde de yıllarca Avrupa'da yaşasa Avrupalı olamaz demek istiyorsun. Avrupa toplumuna sen giremezsin. Ama aynı hmm. zamanda evrensel olduğunu söylüyorsun bu şeylerin, değerlerin. Bu sefer kendini o evrensel değerleri yayma, bunlar ki bunlar insani değerler olduğuna göre, bunları yayma misyonunu Misyonu, veriyorsun. Evet, Burada evet. hem bir tecrit, soyutlanma, kendini kapılarını kapama, hem de bir bu değerleri ihraç etme bir çelişkisi var Avrupa'nın diyor. Avrupa bir ötekinden hep ama Avrupa sanatı da buna bir panz bunun bir çaresini bulmuştur diyor. Biraz ilginç bir şey söylüyor orada. Sanat, humanizma. ...insanı araç değil amaç olarak görmüştür hep. S humanizmanın gerçekten de böyledir. Yani o şöyle Avrupa'nın bu değerleri sahiplenmesinde bir gerçeklik payı var. Var tabi. Bir gerçeklik payı var. Gayet Ama tabii. bunu kendisi bu değerleri kendisini başkalarına ayırt etmek için artık vurgulamamalı diyor Boris Groysun ki. Evet Boris Groysun da e, aslında. Almanya'da Karlsruhe'deki Tasarım Akademisi'nde medya teorisi ve felsefe üzerine çalıştığını, 2005'ten bu yana da New York Üniversitesi'nde Rus ve Slav kültürü profesörü olarak çalışmakta olduğunu da ekleyelim. Evet, i̇nsan hakları ve o demokrasi söylemi Avrupa kültürünün diğerlerinden yani, ayırt etmede kullanılmamalı. Kendisini diğerlerinden soyutlayan bir kültürel kimlik inşa etmemeli bunların hmm. üzerinden, bunlara dayanarak diyor. Fakat şöyle bir şey var. Az önce de söylediğim humanizmanın insana amaç edindiğini, insana araç olarak saymadığını, olarak araç olarak kabuğu görmeyi reddettiğini amaç olarak gördüğünü ve sanatın da aslında böyle bir şey olduğunu Avrupa sanatının da, Rönesans'tan Aydınlanma'dan itibaren gelişen Avrupa sanatında insan, sanat yapıtı satı bir yerde sergilenir müzelerde sergilenir onu müzayede salonlarında satılır ama onu sanat izleyicisi satın alacak gücü yoktur aslında. Görmek ister, o sanatla üzerine düşünmek ister, analiz yapmak ister, o sanatla hakkında bilgi sahibi olmak ister. Dolayısıyla sanat yapıtı da sıradan bir meta değildir aslında diyor. Yani humanizma ile sanat yapıtı arasında Avrupa sanat humanizması, humanist görüşüyle, humanizması ile sanat anlayışı arasında bir benzerlik vardır diyor. Üstelik Avrupa'da ee, düşünürler Nietzsche gibi düşünürler Batay gibi düşünürler daha başkaları S Başka Avrupa'nın dışındaki yabanıl olanlarla, gayri insani olanla özdeşleşmişlerdir ve kendi geleneklerini dönüştürmeye çalışmışlardır diyor Bu, Boris Groys. Yani ya onlar yabancıyı benimsemişler, onlar özdeşleşmişlerdir. Yabanılığı o kadar çok kötüleşmemişler. Avrupa'nın içerisinde yabanılı getirmişlerdir. Evet. Onda özdeşlik, empati kurmuşlardır diyor. Böyle bir ilginç, kendisinde tebliğinde böyle bir savı var onda. Evet bir müzik daha dinleyelim. Müzik parçası sonra devam edelim. Johnny Mitchell. Bu sefer de çok iyi bilinen şarkılarından biri. Chelsea Morning. Onu dinliyoruz. It was a Chelsea morning and the first thing that I heard was a song outside my window and the traffic wrote the words. It came a ringing up like Christmas bells and wrapping up like pipes and drums. Oh, won't you stay? We'll put on the day and we'll wear it till the night It was a Chelsea morning and the first thing that I saw was the sun through yellow curtains and a rainbow on my wall. The red, green and gold to welcome you. Crimson crystal beads to beckon. Oh, won't you stay? We'll put on a the day. There's a Day. And the streets are paved with passersby, and pigeons fly, and papers lie waiting to blow away. Woke up, it was a Chelsea morning, and the first thing that I knew there was milk and toast and honey. And The sun poured in like butterscotch And stuck to all my senses Good morning. Johnny Mitchell'dan dinledik ve devam ediyor programımız. Programımız e, Cuma adlı Adamlar. Halil Turhanlı ile ben Deniz Ömer Madra. Bugünkü programda Açık Radyo'da 94.9'da Farklı Dünyaları Düşünmek adlı Metis defterlerinden, Metis yayınlarından yeni yayınlanan bir e, sempozyum derlemesi sunulan te, tebliğler üzerinde. Felsefe, siyaset ve sanat için Moskova konferansı. Bunu hazırlayanlar da Joseph Bekstein ya da Daniel Burnbaum ve Sven Olof Wallenstein. Onun bazı tebliğcilerin çok sayıda önemli düşünür, yazar, felsefeci ve siyaset bilimcinin yer aldığı bir şey. Toplantılardan derleme bu. 2006 ve 2007 yıllarında gerçekleşmiş Moskova'daki ayrı oturum olarak e, bunların e, bir kısmı üzerinde konuşmaya devam ediyoruz. Son olarak Boris Gogrosh Avrupa ve Ötekileri başlıklı tebliğin üzerinde konuşuyorduk. Evet fakat ben zaman son 10 dakikaya giriyoruz galiba. Hı hı. E, tekrar e, Chantal Mufunki ile çok yakın ilişkisi olmaz. ilişkili gördüğüm için e, Ranciere'inkine biraz dönmek istiyorum. Jacques o Ranciere, demin uzlaşmazlıkla evet. ilgili. Uzlaşma, mutabakat ve uzlaşmazlık kavramlarının üzerinde ve zorunluluğun reddedilmesi, zorunluluğun mantığından kopmaktan söz ediyor. <Gülüyor> Bu da yani da onun onun baş, yani. e, tebliğinin başlığı da evrenselliğin talihsiz maceraları. Evet. Başlığını taşıyor tebliğ. Jacques Ranciere filozof. <Gülüyor> Demin de konuştuk, piyasanın e, egemenliğinin ve neoliberal e, ekonominin e, yaşam biçiminin hatta kaçınılmaz olduğu bize söylenir. ya Sevlene gel. De, 1989'dan, 1990'lar boyunca ve sen de e, işaret ettin, altını çizdin. Şimdilerde biraz onun en ateşli savunucuları dahi bundan vazgeçmek zorunda kaldılar. Vazgeçmemizlik gibi de değil. Çünkü Amerika'nın bütün kentlerine yayılmış, gözler önünde işgaller var ve büyük sarsıntı geçen, 1920'lerden 29'dan 30'dan bu yana en büyük krizini geçiren bir ekonomi var. O krizin üstesinden de kolay kolay gelemiyor ve muhalefetin muhalefete giderek daha fazla katılan insanlar var. Şimdi bunu ama uzun zaman da ısrar ettiler yani piyasanın evrensel olduğunu ve kaçınılmaz olduğunu zorunluk olduğunu İşte bu madde biz... neredeyse genetik yani evet. insan kapitalist evet. olarak doğar gibi evet. piyasa serbest piyasa kaçınılmaz bir şey Bunu yani genlerine yazılıdır gibi de bir evet. neredeyse biyolojik bir yani sosyal evrimcilik Sosyal darwinizm şeyi bile getirecek kadar ileri giden görüşler var ki saçmalık diyebiliriz ancak. Bunu. alternatifi yok. Evet. İşte bu zor, sonunda tarihin yasaları bağlamında uzun müddet kullanıldı. kaçınılmaz bir zaferi vardır. Evet. Ezilenlerin anlayışı. Bunu da maalesef terk etmemiz gerekiyor. Çünkü aynı mantığın iki Tabii, madalyonun öteki evet. tarafına varıyoruz ve aynı derecede yenilgiyi de getirebilecek Yenilgiyi Yıkım getirir. Getir, teslimiyeti teslimiyeti şey de yıkımı da getirebilecek bir şey. De evet. getirdi de aslında. Yani biraz geri çekilmeyi, biraz ürkmeyi de getirdi. Kendi yani kendini özgüvenini getirmeyi de getirdi. Demek ki madem biz zorunluk yasalar varmış bu yasalar onların lehine işliyormuş gibi düşünce de hakim oldu. Ama zorunluk kabul edersen zaten en büyük kaybın olumsaldıktan vazgeçmiş oluyorsun pek çok şey vardır, evet. pek çok şey e, mümkün olmayan dünya yoktur diyor sonuçta e, Rancier. Her şey olabilir. Yani e farklı dünyaları düşünmek de onun için zaten evet. seminerde. E, evet. O güzel bir başlık. Evet, güzel bir başlık bence de. Kötüsü de olabilir. Daha kötüsü de olabilir. Ama iyisi de olabilir. Bütün bunlar için yeni bir siyasi irade oluşturmak gerekir diyor. Aynen Eğer öyle. iyisini istiyorsan oturup yakınmayacaksın siyasi iradele e, ortaya çıkıp e, olayları müdahale edeceksin ve kendi lehine çevirmeye çalışacaksın yönünü kendi lehine çevirmeye çalışacaksın çünkü senin ancak senin müdahale müdahale edersen o yön beliriyor yoksa ta, önceden belirlenmiş bir yönü yok şey o, tarihsel olayların tarihsel bir yöne doğru istikamete gitmiyor onu yönünü değiştirecek olan hegemoniyle mücadele eden taraflar hakikaten. <Gülüyor> e, müktedirler, e, tahakküm edenler, iktidarı ellerinde tutanlar, kültürel, e, ekonomik iktidar ellerinde tutan, tutanlarla vergileri ögüdeyenler, ağır vergiler altında e, ezilenler, evlerini yitirenler, işlerini yitirenler, e, işsiz, kendini iş bulamayacak olan, gelecekten e, kuşku duyan, gelecekleri konusunda büyük bir karamsarlı, zaman zaman karamsarlı, ...saplanan genç insanlar. Ve Onların arasındaki mücadele. Belki çok uç ama çok... ...gerekli de gördüğüm bir uç noktasına... ...uzatmak... ...yapmak mümkünse... ...yani gezegenin kavrulup... ...yok olmasına yol açan bu... ...fosil yakıtların işte petrol... ...doğalgaz, kömür... ...yakımlarını... ...yapan şirketlere... ...de gene o... ...vergi veren vatandaşın cebinden... Trilyonlara varan dolar, trilyonlarca dolarlık sübvansiyon destek verilmesi de bunun en tuhaf örneklerinden biri. Yani bu, o va evet. vatandaşın bizzat seç seçmenin cebinden, vergi verenin cebinden sübvansiyon ediliyor. Tarihin en karlı şirketlerine evet. e, bu yoksul, <gülüyor> orta basat insanın. Cebinden para veriyorsun. Yani çok tuhaf bir Tabii, sistem. İnsanın doğrusu. aklı da vicdan da isyan ediyor. Yani. Evet. Sokağa çıkmaması, <gülüyor> e, sokakları, meydanları işgal etmemesi İ, elde il, değil. Evet, mesela. elde yani. değil, aynen. Bir de geçenlerde, bir, bir iki gün önce bir gazetede okudum. Bu yeni toplumsal hareketlerin en dinamik, en dinamosunu oluşturan işsiz gençlerdir diyor. Senin de gözünden kaçmamıştır belki. Görmedim. Ee, i̇şsiz gençler en dinamik şey. Bu aslında 1960'larda Mark falan söylediği şeyler. Evet. Ee, Kim söylemiş bunu? Böyle bir genel... Saptı, evet, bir rapor var. Yani rapor rapor. Var. Onu söyleyen birisi yok. Ama şey de... Devlet, yani devlete iktidara yakın kişilerdir. Yani resmi araştırmalar da bunu saplamış olabilir. Evet, gayet. En dinamik kesim işsiz gençlerdir diyor. Şimdi sistem daha fazla işsiz insan bırakıyor. Yani çalışmanın dışına atıyor. İnsanlara çalışmanın da dışına atıyor. Gönüllü olarak da çıkıyorlar. O da başka bir mesele, yönü var. Yani çalışmayı reddediyorlar, işi reddediyorlar. Ama niye? Sistemi değiştirmek için reddediyorlar. Ancak evet. böyle mümkün olabiliyor sistem. Yani e, bu hem çatışmalar var hem de, de, de, de olumsallık var. Olumsallık söz konusu. Yani, pek çok şey olabilir. Nereye, bir, bir, tarafların burada yap, yapmaları gereken olaya müdahale etmek. Zaten şeyde o. Simposium'ın sunulan tebrikleri de o siyasal olarak nasıl müdahale edebiliriz? Özel olarak sanat nasıl müdahale edebilir? Nasıl harekete geçirebilir? Nasıl e, kitleleri isyana teşvik edebilir? Evet, bu da can alıcı olabilir? rollerden konulardan ve biçilen rollerden biri. Çünkü sanat e, entelektüel olarak insanların toplumdaki en önemli muhalefet araçlarından evet. biri. Yani düşünürleri zaten aslında mevcut sistem Düşünecek ve bu statü koyu korumaya en büyük engel olan sanatçıların, düşünürlerin, yazarların, gazetecilerin filan dıştalanmasını içeren bir sistem. Ve o açıdan çok çok önemli bir sempozyum konusu evet. bu sanat yaratıcılık. Eylemin kendisinde de fevkalade tabii, gerekli. Tabii. yani Yalnız teori dediği eylemin pratiğin içinde de çok yaratıcı olacaktır. ...biçimler bulmak zorunda... bunda da sanatın... Evet. Aya ...olmazsa olmaz bir rolü olduğunu düşünüyorum... ...hep ben söylenmiştir... ...yani sanat mü mümkün olan dünyaları gösterir... Evet, aynen öyle... ...hem de ee, pratiğin içinde de yani bir şarkının... <gülüyor> hazırlanacak bir pankartın bile evet, çok önemi var yani. Verili olanı reddet ver olumsuzla. Şimdi burada onu eleştiriyor. Bir de sanat sanatçıların nihilizme kapılmaları, biraz umutsuzluğa kapılmaları. Yani özsne yok olmuştur. Ölsüne erozyona uğramıştır ve o yabancılaşmıştır ki hiç eleştire eleştiremez. Eleştiri yeteneğini bütünüyle yitirmiştir ve tüketim mantığı toplumun bütün düzeylerine hakim olmuştur, egemen olmuştur. Kimse Kıpırdayama, kıpırdayamadığını söylemek. Bu koşullara teslim olmak demektir. Evet. Sol melankolidir, sol nihilizmdir. Bunu, bu umutsuzluktur diyor. Evet tüketim e, meta, mi? E, meta, evet. E, mantığı, tüketim mantığı doğru çok kuvvetli. Kapitalizm de bugünden yarına yıkılacak gibi de değil. Onu da kabul etmek gerekir. Öyle bir mücadele böyle bir öngörüyle çık, böyle bir kabulle başlarsan baştan yitirirsin. Hemen ilk hamlede aldığın ilk darbede meydanı terk edersin. Evet, yani, evet tabii bu tam bir nihilizme gerçekten evet. de yok saymaya kendini reddiyeye de varır aslında varabilir yani. Böyle bir nihiliz sanat anlayışını reddediyor. Şey. Evet tabii ee, Ransiyar. Her yerde Coca-Cola vardır. Kredi kartları var. E doğru vardır. Her herkesin cebinde var. Her yerde herkes Coca-Cola içiyor ama bu insanlar bütün teslim olmaların da şeyi değil. Teslim olmalarını da gerektirmiyor. Her umut da var yani. Mücadele etmeleri gerekiyor. Uyuşmazlık çıkarmaları gerekiyor insanların. Mutabakat dediği zaten insanların belirli bir gerçeğin etraf Uyuşmazlık çözmek değildir aslında mutabakat yapmak. Çok daha fazlasıdır. Bir ilili bir gerçekliğin, verili olan gerçekliğin çevresini insanları bir araya getirmektir. Ama solun yapması gereken burada bir bölünme yaratmaktır. Bir uyuşmazlık yaratmaktır. Hmm. O homojen toplumu ikiye bölmektir. Da, mümkünse daha fazla sayıya bölmektir. Ama muhalifler yaratmaktır ve toplumun kurulu düzene karşı muhalefet edecek kitleler yaratmaktır. Yani özne de çok ölmüş, bütünüyle... E, Yok olmuştu dedi işte meydanlardaki insanlar. Evet can alıcı noktalardan bir diğeri de bu çok önemli altını çizmemiz gereken artık sürede bitiyor ama bir tek cümleyle evet. şey yapayım. Yani asıl bölen toplumu çünkü yönetenler statükoyu sürdürebilmek için bu bir avuç kısa vadeli kar peşinde koşan şirketin muazzam halkla ilişkiler propaganda ve reklam mekanizmalarıyla asıl... Pasifize edip beynini uyuşturup aynı zamanda da bölmek de evet. yaratıyor. Bir şey da yaratıyor. Bölmeyi de yaratanlar onlar. Bitiyoruz. Evet. Bir şey daha Mutabakat dediğimiz diyor Ransya. duyularda, algılarda ve anlamlarda bir ortaklık yaratmaktır. Uyuşma yaratmaktır. Hı hı. Bir şeyi herkes aynı görsün. Aynı kavrayış görürse onun gerçekliğinden kuşku duymaz. Artık orada ona itiraz da etmez. Oysa sanat ...bu anlamda algıda farklılık yaratmaktır. Herkesin farklı biçimde görmesini sağlamaktır. şeyin, bir Stevens'ın o şiiri çok aklıma geliyor. Mavi gitarlı adam... Picasso'nun Picasso tablosu. Evet. Mavi gitarlı adamın... ...farklı bak, bakmayı ...o gitardan sözü... ...farklı sesler duymak, farklı bakmaktan. Sanatın anlamı budur. Anlam birliğini bozmak, algı birliğini bozmak. Herkes bir, bir konuda hem fikir olmasın yoksa muhalefet olmaz. Evet muhalefet olmaz ve toplum da ölür aslında. Yani, Demokrasi, yani su, demokrasinin şimdi, ölmesi toplumun da ölmesi anlamına gelir aslında. İstersen şöyle bağlayalım. Asılar önce John Milton'ın söylediği gibi e, Cromwell'in açtığı parlamentoda e, çıkıp e, o, politik risalelere karşı sansürü, sansürlenmesine karşı verdiği yazdığı şeyden bahsetmiştik bir Ölmek. yani risa, risalesinden yani demokrasinin ...tartışılmazsa durgun suya benzer bir toplum diyor. Durgun su pistir, kokar ve biter. Demokrasinin bundan evet. daha iyi bir tanımı olamaz. Evet. Asılar önce savunulmuş bir demokrasi anlayışıdır. Tamam, evet 17. yüzyıldan filan değil mi? Evet. evet bugün de bu şekilde bitiriyoruz herhalde programımızı, farklı dünyaları düşünmek üzerine bir sempozyumdan, Moskova konferansından, felsefe, siyaset ve sanat üzerine konuşma ile çalıştık. Hani ile bir kitap üzerinden. Ve bitirirken de The Sea and Cake'ten dinleyeceğimiz "Joking the Ball" adlı parçayla bitiriyoruz. Hepinize günaydın. Adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra. Açık Radyo Program Destekçisi olun.